Hiç anlam Yasemin Hanım, geliyor mu sesim? Ay. Ben çıkalım Yasemin adam geliyor. <gülüyor> da yadımızda kocam. Tamam teşekkür ederim. Bakalım bir notumuz var mı? Bazen unutuyoruz yazılanları ya. Tamam teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. vereyim. Herkese merhaba. Nasılsınız? Geçen haftadan bu yana diyecektim ama hani konuşmuyoruz pek onu hatırladım. Aslında sorularımız vardı benim not aldığım buraya. Henüz iki kişi bağlanmış olsa da e, biz sorularımızı konuşalım. Ondan sonra Hristiyanlığa geçeceğiz inşallah bu derste. Zaten diğer arkadaşlar kayıtlardan e, takip ediyorlar. Şimdi geçen hafta Yahudiliği bitirmiştik biliyorsunuz. E, bir arkadaşımız hatta sanki Yasemin Hanım'ın... Ha, görüntü yok pardon pardon. Görüntü vardı mı şimdi? Bu sefer de sesi açtık, görüntüyü unuttuk. Tamam. Aha. Ee, Yasemin Hanım, acaba mı mi sormuştunuz? Yok, bir Aynur Hanım ee, diye hatırlıyorum şimdi. Mesela Hz. Yahya'ya Yahudiler nasıl bakıyor? İyi tamam, hani Hristiyanları biliyoruz ya da bugün bahsedeceğiz. İşte bizim için durumunu biliyoruz. Ama Yahudiler Hz. Yahya'ya nasıl bakıyordu? diye bir sorumuz gelmişti. İkinci soru Üzeyir'le ilgiliydi. Üzeyir Allah'ın oğludur demişti Yahudiler. Bununla ilgiliydi. Üçüncü soruda ben öyle not almışım. En azından inşallah unuttuğum bir şey yoktur. Yahudi kutsal metinlerinden bahsetmiştik. Tanah'dan, Tora'dan. Bunlara normal işte e, rahip sınıfından, din adamı sınıfından daha doğrusu olmayanların dokunmadığını söylemiştik. Öyle mi diye arkadaşlar merak etmişti. Ben de bir daha kontrol ettim bilgilerimi. Şimdi önce şu e, Tevrat meselesiyle başlayalım. E, Tevrat bugün e, iki kapak arasında, musaf yani bildiğimiz hani kitap şeklinde var, basılıyor. İnsanlar bunu evlerinde okuyorlar. İbranice. Dolayısıyla bunu bir ibadet kitabı olarak kullanıyorlar. Bir de Yahudilerde haftalık okuma çok önemli. Ee, sinagogdaki rabay e, ya da işte haham haftalık okumalar belirliyor. Çünkü onların yıllık e, Tevrat hatimleri var. Çok önemli bir şey onlar için. Düzenli bir şekilde o parçaları bitirmeleri lazım. Bir bir kısmı, bir ayet atlarlarsa hatimleri tamam olmuyor. İşte bu yüzden haftalık okumaları belirli onların. İşte bu okumaları evde okuyabiliyorlar. Kendileri çalışabiliyorlar gitmeden önce. Ama mesele sinagogdaki durum. Sinagogda insanlar dokunabiliyor mu? Biraz da kadınlar. Ee, sinagog'da esas okunan Tanah yani Yahudi Kutsal Metni e, Skrol denen böyle dürülüp bükülen kocaman rulolar içinde saklanıyor. Tahta böyle uzun çubuklar çubuklara geçirilmiş şekilde bunların üstü karife örtülerle kaplı. Bu örtülerin üstünde hep İbranice yazılar var. İşte bu e, ruloların bulundukları dolaptan çıkarılmaları e be madenen bir madenen ya da masaya getirilmeleri sırasında çeşitli dualar, ilahiler söyleniyor. O kadife örtünün çıkarılması, o rulonun açılması tek tek bunlar ayrı ayrı Ritüelin bir parçaları. İşte bunu görevli kişiler açıyorlar. Hatta bu kişiler bile ellerini sürmüyorlar. Rulolara e, işaret eden ya da yat dedikleri bir şeyleri var. Uzun bir kalem düşünün böyle metalden. Onun ucunda da hatta küçük bir el el şeyi var, e, figürü var. Onunla böyle resimlerde görürsünüz. İnternete yazın. Tanah yazın. İşte e, mesela İngilizce yazarsanız daha çok çıkar. İşte reading, ciyüz, reading, tanah falan yazın. Orada göreceksiniz Rabbiler ya da Rabbaylar e, o yağda tutuyorlar kitabın üstüne şu şekilde. Dokunmuyorlar ayete. E, hatta daha da uzaktan böyle. Onunla takip ediyorlar. Bir çok sıkışık satırlar arasında yazılmış e, e, İbranice metinler. Ayrıca onların okunmasında hata olmaması gerekiyor. E, bizim Kur'an-ı Kerim okuma anlayışımıza benziyor. E, dolayısıyla düşünün o mabetteki, sinagogdaki e, şeye kutsal kitap örneğine, metinlerine bile dokunmak istemiyorlar. Bunun iki türlü yorumu var. Şimdi genelde modern dönemde diyorlar ki biz aslında onlar el yazması olduğu için mürekkeplerinin zarar görmesinden, elimizden bir şey bulaşmasından korkuyoruz. Ee, elimizin Elimizdeki yağın oraya geçmesinden korkuyoruz diyorlar. Ama e, klasik dönem, önceki dönemde ya da şimdiki bazı muhafazakarlar şey diyorlar, e, ona bizim dokunmamız istenmemiştir, dokunmamamız gerekiyor dini olarak diyorlar. Böyle bir şey var, durum böyleyken tahmin edebileceğiniz gibi kadınların dokunması e, meselesi daha da problemli. Şimdi modern Yahudiler arasında, Yahudiler böyle e, tamam çok dindar, kadına e, çok fazla hak tanımıyor ama e, reformist Yahudiler arasında e, çok fazla kadın meselelerini gündeme getirenler var. Artık hani e, biz din adamı olalım diye e, görüşlerini savunanlar bile var çok çok modern bazı Yahudiler mesela kadınların bu okuma görevini yapabileceğini söylüyor. Şimdi bunu tartışmışlar. Kadınlar da okunabilir mi? Mabette okuyabilir mi? diye bir e, görüş ayrılıkları var. Değişiyor sizin şeyinize göre. Moderniz misiniz? Daha gelenekselci misiniz? diye. Notlar düşünmüş. Klasik dönemde işte bu dini yorumlayan din adamları demiş ki e, bir minyan olacak. Yani okuma grubu. 10-12 kişi falan şeklinde adlandırıyorlar. Eğer siz kadınsanız ee, kesinlikle yanınızda birileriyle gitmeniz gerekiyor okuma şeyine, e, grubuna. Ama bunun yanında Tevrat'ın okunması sırasında bazı yerler var. Mesela e, Yahudiler burada duaya çağrılıyor. İşte bu çağrılma, hitap etme e, ayetlerinin mesela kadınları kapsamadığını söylüyorlar. Açıkçası e, hani resimleri falan da kontrol ettim. Öyle mabette açıktan hani gidip masaya çıkıp e, yad denen aletle takip etmek suretiyle bile olsa e, Tanah metininin el yazmalarını okuyan bir e, Yahudi'ye rastlamadım. Biliyorsunuz onlar sinagogda da ayrı yerlerde duruyorlar zaten. E, kadınlar özel hallerinde sinagoga giremiyor ve bu özel hallerde e, almaları gereken gusül falan da çok detaylı şartları var mesela. Dolayısıyla aklımızda şöyle kalsın Tabii ki o evde okudukları bir e, Yahudi kutsal kitabı var Tanah dediğimiz hani şu toradan peygamberler kitaplarından ve bunun dışında kalan özdeyişler gibi e, meseller gibi yazılardan oluşan Tanah dediğimiz Yahudi kutsal kitabını evlerinde okuyorlar çocuklar için Tanahlar hazırlamışlar e, okumak bir e, bilhassa harfe bakarak okumak bizim Kur'an-ı Kerim okuma anlayışımıza benziyor çok önemli dolayısıyla İbranice bilmek zorundasınız ama o özel görevliler el yazması, e, rulolardaki e, Tevrat, tevrat metinlerini okumayı biliyorlar. Onların böyle bir ayrıcalığı, bir üstünlüğü var. Bir de e, şunu söyleyeceğiz. Eğer e, o mabetteki, mabet derken artık sinagog kastediyoruz. Sinagogdaki rulo halindeki kutsal e, kitap yere değerse, mesela bütün cemaatin 30 gün oruç tutması gerekiyormuş. Dolayısıyla böyle yere değmeyecek, yükseklerde tutulacak diye bir anlayış var. Bu da bizim anlayışımıza benziyor. Bazı özel günlerde bu toralar taşınıyor. Görmüşsünüzdür belgesellerde falan. Ağlama duvarının önünde. Mesela çocukların sanırım bar mitzvah töreninden önce, şu ergenliğe geçiş döneminden önce oraya getiriyorlar çocukları. Bizim herhalde sünnet çocuklarını Eyüp Sultan'a götürmemiz gibi bir şey... Dersek eğer çok e, şey bir Yahudi için bunu çok e, basitleştirmek demek istemiyorum ama çok böyle e, hafiflettirmiş olurum. Çünkü onlar için işte ağlama duvarının, mabetin hem böyle sosyal, politik, siyasi biliyorsunuz her açıdan bir önemi var. Bizimki ziyaret e, ve bir gelenek ama onlarda ibadetin bir parçası İşte bu çocukları çocukların ergenliğe geçiş dönemindeki bar sva töreninden önce sanırım çok detayları iyi bilmiyorum son dönem uygulamalarının mabete gidiyor e, ağlama duvarının o tarafına gittiklerinde e, etrafta böyle bir grup halinde gidiyorlar erkeklerden oluşan bir grup onlar da mesela e, bu, rulo şeklinde e, şeyden tanahdan Kısımlar taşıyorlar. Herhalde sinagogdan alıyor olsa gerekler. Çünkü bunlar sinagogda saklanıyor, özel kutularda. Ee, geçmiştir mutlaka, yani çok detaylı bahsetmesek de Hazreti Musa'ya verilen 10 emir, tablet şeklinde verilen 10 e, emir özel bir sandıkta korunmuştu, ahit sandığında. İşte bu sanduka, şimdi bu ruloların saklandığı sandukalarda aynı geleneği sürdürüyor. Dolayısıyla metin önemli. Bunlar el yazmaları şeklinde yazmak önemli. Hatta ee, Talmudlar, hayır Tanah'ta, Kutsal Kitap'ta şöyle bir şey var. Her Yahudi kendi Tanah'ını yazacak diye. Ama bunun imkansızlığı artık ortaya çıktığı için katipler bu işi yapan özel bir sınıf üremiş. Yani yazmak, o harfe sıkı sıkı bağlılık, o işte Tevrat'ı taşımak, taşırken temiz olmak, ee, işte şey necis bir halde bulunmamak. Yahudiler için çok önemli. İşte böyle bir anlayışta düşünün ki siz kadınlara bunu taşımaya izin verecekler. Sadece o kadife örtüsüyle rulo şeklinde taşıyan kızlar gördüm ben resimlere bakarken ama mabetin içinde bir de problem şu aynı bizdeki gibi kadın mabetin içinde Tevrat okursa e cemaatin olacak diyorlar yani kadın ve erkek arasında bir e, şey yok bizim ibadetimizde bir etkileşim dolayısıyla cemaatin huzuru bozulur diyorlar hani bizde de imamet e, şartlarında bu söylenmez ama altta yatan neden budur e, nedenlerden biri budur e, bu yüzden işte Yahudilerde e, kadının Tevrat okumaması, cemaate karşı okumaması e, okumaması tabi önemli bir etken. Bir de sırf kadınlara has okuma grupları düzenlensin e, şeklinde böyle görüşler var. Yapılıyor mu ediliyor mu bugün çok fazla bilmiyoruz. Yahudi gruplar kendilerine ulaşılması zor gruplar tahmin edebileceğiniz gibi. E, ama çok önemli gidip bilhassa oralarda şey yapmak lazım. E, araştırmalar yapmak lazım. Bir de artık modern Yahudilere dair romanlar yazılsa değil mi? Biz bunlardan haberdar olsak. En son e, Dört, Hep, Dört Ev Hep Hasret diye bir e, kitap vardı. Can yayınlarından çevrildi roman tarzında. Orada modern Yahudi insanların e, hayatına dair bir şeyler bulabilirsiniz ama oradaki figürler dindar deyip Dolayısıyla normal yazılar e, adetleri ile ilgili bilgi ediniyorsunuz ama hiç sinagoga gitmediler. Ben de o hevesle alıp kitaba başlamıştım. Ee, ama işte bu konu hakkında yani dini ritüeller, uygulamalar hakkında fazla bilgi vermiyor. Şimdi ikinci sorumuz şey, Üzeyir ile ilgiliydi. Ee, İslam kaynaklarında bile peygamber olup olmadığı tartışılmış bir şahıs e, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler diyor biliyorsunuz ayet-i kerime şimdi, Yahudiler bunu gerçekten demiş mi dediyse niye demiş e, sorumuz bunun üzerineydi arada geldi o yazı yazmıştı birisi o yüzden fark etmemiş olabilirsiniz şimdi Yahudilerde peygamberlik belli bir dönemde bitiyor çoğunluk diyor ki Ezra ve Nehemya ile bitti Ondan önce ya da işte Malaki döneminde. Milattan önce bitti diyorlar. 5. 6. yüzyılda. Ama bir kısım Yahudi grupta peygamber beklentisinin olduğu gözleniyor. Bazı ayetler, kitap eski ayette bazı bölümler mesela bize peygamber beklentisini gösteriyor. Dolayısıyla bazı Yahudi gruplarda ee, bu adı geçen Ezra, Nehemia ya da daha önceki Malakya gibi peygamberlerden sonra peygamber gelebileceği düşüncesi hakim olmuş. İşte e, bunu neden anlatıyoruz? Şimdi e, bizim Üzeyir dediğimiz Arapça literatürde çünkü Kur'an-ı Kerim Üzeyir diyor. E, bu kimdir? Bunu sorguluyoruz. Bu şahıs kimdir? Bunu ya Yahudi Yahudi e, Dininde, kültüründe, tarihinde Ezra diye bilinen önemli şahsiyet ve eşitle aynıleştirenler var. Bir de Enohla e, üyeleri e, aynı tutanlar var, bir görenler var. E, şimdi e, eğer Ezra diyorsak, Üzeri Ezra diyorsak, hep dikkat edin isim benzeşmesinden, işte etimolojik bir sürü açıklama yapıyorlar. Ezra sürgünden e, dönüşte. Şeyi, kutsal kitabı unutan e, şeyin ne derler Yahudilerin kutsal kitabını bir daha yazan kişiydi peygamberlik statüsü verilmedi Yahudi geleneğinde ama e, peygamberden bile üstün görüldü hatta şöyle demiş Rabbiler e, araya girdik yine bir ses problemi var sanmıyorum ama ben kulaklığımın kablosunu şey yapayım kontrol edeyim sesi biraz açayım Ondan sonra da benim yapabileceğim bir şey. Yine en sonu ayarladım galiba. Bir saniye bir daha bakıyorum. En sonda zaten. Şey, öyle mi? İnternetten mi problem var bilmiyorum ki. Hiç yok mu yani? Hiç büyük bir problem olsa Murat Bey fark ediyor sanırım. Ya ses kesik kesik mi böyle boğuk mu? Çünkü ben hala iyileşemedim. Biraz bağırayım. Belki yüksek ses işe yarar. Arkadaşlar dediyorduk he, Ezra mı ne şey mi Enoch mu? Şimdi Ezraysa Ezra Yahudilerin he, he, bekleyelim bakalım herkesle mi problem var? Anladım bol değil kesik hmm, pardon ne yapabiliyoruz? Hayır bir de dersen önce internet de yoktu. Burada elektrik problemi vardı. Allah'tan o çözüldü ama Murat Bey'e yazıyoruz. Biraz bekliyoruz herhalde. Herkes de ses kesikmiş diyelim. Ee, bir kişi daha yazıyor. Şaban Bey yazsın ona göre devam edeyim. Ya bu arada onu diyecektim. Ben okumuyorum fark ettiğiniz gibi metni. Ee, yani pek sağlıklı gelmiyor. Hani Konuşmayı tercih ediyorum. Daha sonra metne ulaşabiliyorsunuz değil mi? Hani Video kaydını seyreden metne ulaşır diye tahmin ettim ben. Hiç gündeme gelmedi 5 hafta boyunca. Görüntü, ses hepsi kesik. Estağfurullah rica ederim de ne yapalım Murat Bey'e yazdık. İnternet bağlantısı desek iyi gözüküyor. İnternet Explorer'dan açtık. Başka bir şeyden açmadık. He. O zaman sistemde bir şey var. Murat Bey yazmış. Tamam. Murat Bey diyor ki siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bende her şey normal gözüküyor diyor. İnternet bağlantılarından olabilir. Yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Benim de aklıma bir şey gelmiyor. Eee yani e, çok mu kötü? Ben devam mı edeyim? Hiç kayıp da anlaşılmaz mı? Benim de şimdi kameram gitti geldi ama yine de herhalde ya sistemde ya da bağlananların internetinde sorun gözüküyor. Anlamak çok zor. Ben de o yüzden hepiniz böyle bir arada yazdığınız için hani ciddi bir problem var diye durdurdum duraksadım. Murat Bey yazıyor. Görüntünün kalitesi düşmüş, belki hızlanır diyor Murat Bey. Ezan da okunmadan namaz arası verirdik. Arkadaşlar ben devam edeyim. Kayıtlardan anladığınız kadar metin var önünüzde. Metni okumuyorum, takip etmiyorum ama oradaki şeyleri anlatıyorum. Her şey yazayım mı yoksa? <gülüyor> tamam teşekkür ederim. Şey yani hızlı yazarım ama yine de o kadar gitmez sohbet kısmına yazsak pek bir şey anlatamayız. Şimdi demiştik ki aslında biraz özetle, özet geçelim şu Üzeyir sorusunu. Kim oldu tam açık belli değil. Bizim çünkü İdris aleyhisselamla eşitleyenler var, bir tutanlar var. Bir de Yahudi kutsal kitabındaki Ezra mıdır? İşte İdris ya da Eloh mudur? Bu tartışmalı. Ama şu var, Yahudi kaynakları da biz şu bilgiye rastlamıyoruz. Yani onlar Ezra olsun, Elah olsun, i̇şte adı kimse bu şahsın Allah'ın oğludur dememişler. Böyle bir bilgiye hiç rastlamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de var. Bu da çok ilginç bir şey. Hemen bizim aklımıza şunu getiriyor. Hazreti Peygamber döneminde onun e, etrafında, onun muhatap olduğu Yahudilerde mi acaba böyle bir anlayış vardı? Bir de ben şey kontrol edeyim. Bazen bu kulaklığı başka yere takıyorum. Yo, doğru kulaklık zaten benimle ilgili mikrofon kamerayla ilgili sonuçta tamam ee, dolayısıyla bu üzere Allah'ın oğludur dediler ayeti den yola çıkarak e, Hicaz bölgesindeki Yahudilerin acaba böyle bir şey deyip dememiş olduklarını sorguluyoruz. Müslüman yazarlar işte Maddesi İbni Hazm gibi rivayet etmişler demişler ki işte şu mesela e, Karayimler Karayiler ya da işte şuradaki Ferisi grubu üzerleri Allah'ın oğlu diyordu demişler. Ama şimdi tarihsel veriler, araştırmalar bunları doğrulamıyor. Yani böyle bir şey yoktur diyorlar. Özetle gerçekten Yahudilerde Tanrı'nın oğlu anlayışı yok. O zaman Kur'an-ı Kerim'de söylenen şey ya o dönemde Hicaz bölgesindeki bazı Yahudilerin bu anlayışı sahip olduğunu gösterir ki bu da yine semboliktir. Yani hiçbir Yahudi kalkıp Hz. İsa'da olduğu gibi bir insanın Allah'ın oğlu olduğunu, yani normal ötesi bir insan olduğunu söyleyemez. Monoteizm çok baskındır Yahudilik de. Öyleyse, e, şimdi detayları geçtiğimiz için toparlamaya çalışıyorum ana nokta olarak. E, dediğimiz gibi Yahudilerde böyle Allah'ın oğlu deniyorsa bu böyle sembolik bir şeydir. O kişinin önemini gösterir. Eğer bu Ezra ise Ezra'yı çok önemli görmüşlerdi. Çünkü unutulan Tevrat'ı yazmıştı. Bir Tevrat merkezli bir din biliyorsunuz. Peygamberden öte görmüşlerdi. Eğer vahiy Musa'ya gelmemiş olsaydı muhakkak Ezra'ya gelirdi e, demişlerdi. Dolayısıyla Dolayısıyla çok önemli gördükleri bir kişiye bu sıfatı atfetmiş olsa gerekler. Biliyorsunuz onlarda seçilmişlik anlayışı var. Tanrı'nın seçtiği kavim. Sonra Tanrı onları birçok şeyden kurtarıyor. Kitaplarını unutulmaktan kurtarıyor. Arada bir sürü detay var. İşte yeniden dünyaya geldi. Tevrat'ı yazmak için falan filan deniyor. Orada arkadaşımız hangi bağlamda nasıl sormuştu hatırlamıyorum ama Yüzehir'le ilgili aklınızda böyle bir şey olsun. Bizde de peygamberliği konusunda tartışma var. İşte hadislerde birkaç tane hadiste imada bulunuluyor. İlginç bir nokta ama tevzircilere bu işi devredelim. Evet, onu biraz bir rica edeceğim. 2 ee, dakika. Bir saniye. Bir saniye. Ee, arkadaşlar ben rica ettim hocamızdan. Ee, şimdi biz yine devam edelim. Ee, şimdi bir saniye hani şey geçmeyelim ne güzel sorumuzu e, konuşuyorduk. Ee, Üzeyir ile ilgili işte söylenen şeyin e, daha çok okuyalım araştıralım dedik. E, ayet Gerçi tefsirlere ben az buçuk tefsirlerden rivayet edilenlere baktım. E, hani müfessirler de çok fazla açıklama yapmamışlar ilginç. Buluyorlar. Yani şimdiki araştırmacılar, müfessirlerin yazdıklarına bakıyorlar ve diyorlar ki acaba bu şahıs kimdi? İşte biz Yahudilikte böyle bir şey rastlamıyoruz. Neden ona Tanrı'nın oldu dediler, Allah'ın oğlu dediler. Ee, bunu şey yapıyorlar yani araştırıyorlar. İşte ya Ezra'dır ya Enok'tur. Ee, ama Yahudi tarihinde, teolojisinde önemli bir şahıstır. Kıssal kitabı e, kaybolmaktan kurtardığı için bir nevi tekrar vahy edilmesini sağladığı için yani Musa vahyi aldı ama sonra kayboldu gitti kitap. Tanrı'dan tekrar bu kitabı aldığı için bu anlamda Tanrı'nın oğludur demiş olsa gerekler. Bir de düşünün sonra Hz. İsa çıktı, böyle bir anlayış yaygınlaştı Tanrı oğlu diye, Yahudiler buna çok karşı çıktılar ama o dönemin insanının dilinde böyle bir deyim, böyle bir şey yerleşmiş olabilir. Yani kutsal gördükleri kişilere bunu söylemiş olabilirler. Hadi ara vermeden üçüncü sorumuza geçelim. Olmadı namaz arasından sonra Hristiyanlığa başlarız. Üçüncü soru Hz. Yahya ile ilgiliydi. Zaten bugünkü dersimizde de bahsedeceğiz. Bugün Hristiyanlar açısından neden önemli? Hz. Yahya kimdir diye bahsedeceğiz. Ama bize soran arkadaşımız. Ee, Yahudiler Hz. Yahya'ya nasıl bakmıştı diye sormuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. ilginç gerçekten de. Biz de hani bunu konuşmadığımızı söylemiştik. Şimdi ee, Yahudiler için peygamberlik bitmişti. İlk soruyu cevaplarken söyledik. Kimilerine göre M.Ö. 5. 6. yüzyılda bitti. İşte Ezra, Nehemia ya da onlardan önceki Malaki peygamberler döneminde Dolayısıyla yeni bir peygamber gelmeyecek çoğunluk için Mesih gelecek Mesih beni İsrail'den olacak ama Mesih'in özellikleri var bu özellikleri Hazreti Yahya taşımıyordu Hazreti Yahya Yahudi. Yahudi ritüellerini yerine getiren biri ama münzevi bir hayat yaşıyor ve o dönemde farklı Yahudi gruplar var. Biraz bahsettik Eseniler var mesela. Çoğunluk Esenilerle bağla bağlıyor Hz. Yahya ilişkisini. Ama bu da gerçek değil çünkü Eseniler tamamen bir toplumda kendilerini tecrüs etmişler. Bir komün hayatı yaşıyorlar. Ama Hz. Yahya herkese mesajını açmış. Herkesi günahlardan arındırmak için bir şeye çağırıyordu. vaftiz olmaya çağırıyordu. Ürdün Nehri civarında. Ölü Deniz civarında. Ürdün yani e, tarafında. E, dolayısıyla Yahudiler onu e, bir nevi aklını kaybetmiş, yoldan çıkmış bir Yahudi olarak gördüler. Onların beklediği Mesih özelliklerini taşımıyordu. Halbuki şeyde yani e, şey soyundan Hz. Zekeriya'nın oğlu olduğu için Davut soyundan Musa soyundan dolayısıyla onun mabette görevli olması lazım. Mabet görevini yapması lazım. Hz. Yahya bunu reddediyor. Mabette çalışmıyor ve e, işte e, şey dediğimiz e, doğaya açık bir yerde yaşıyor. Üstüne mesela böyle e, dervişlerin giyeceği deve tüyünden bir şeyler giyiyor. Bir kuşak e, bağlıyor. Onun en önemli simgelerinden biridir. E, hatta yanında kuzuyla resmedilir e, Hristiyan sanatında. Böyle e, tabir caizse dervişhane gezen ve insanlara e, kendisinden sonra gelecek bir peygamberi müjdeleyen biri. Bir de insanlara vaftiz olmaya çağırıyor. Şimdi O dönemde vaftiz varmış. Şöyle varmış, e, Yahudi adetlerinde yıkanmak, e, bir havuza girme anlayışı var. Mikve deniyor, hala bunu uyguluyorlar. Eseniler günlük, haftalık, günde birkaç kere vaftiz uygulamasını e, yapmışlar. Hz. Yahya çok değişik bir şey getirmedi. Su değişik değil, uygulama çok değişik değil ama mesaj farklı. Mabette çalışmıyor. E, Yahudi, tamam ırk olarak Yahudi, din olarak Yahudi, e, dondu bende de hani şey değil herhalde ses geliyor en azından kesik de olsa o yüzden devam ediyoruz görüntü donmuş olabilir Hazreti Yahya dolayısıyla Yahudilerde olan bir suyla olan uygulamayı başka bir şeye dönüştürdü herkes gelsin dedi dolayısıyla sadece Yahudilere hasretmedi bu mesajını bir de dedi ki ben günahları, günahlardan arındırmak için sizi bu şeye davet ediyorum bu uygulamaya davet ediyorum ee, dolayısıyla hani Yahudiler e, günahkar olduklarına inanmıyorlar, e, böyle bir şahıs beklentisi içinde değiller e, ve bu şahıs biliyorsunuz yeni bir peygamberi müjdeliyor, benden sonra daha kuvvetli biri gelecek diyor. Bu açıdan tahmin edebileceğiniz gibi Yahudilerin Hz. Yahya'ya olumlu bir bakışları yok modern Yahudiler, yani biz hiç onunla ilgilenmiyoruz diyorlar. Ama gelin görün ki işte o dönemki yönetici, vali Herod tarafından öldürülecek biliyorsunuz. Yani o Yahudilerin, Yahudiler eğer kendisini sevseydi, en azından bir sempati besleselerdi, mesela onu ölümden kurtarabilirlerdi. Herod, dönemin valisi Roma'ya bağlı vali. Galile'nin valisi o civarı yöneten vali çeşitli tartışmalar çıkıyor. Mesela kendisi kardeşinin hanamıyla evlenmiş bir rivayete göre. Hazreti Yahya buna karşı çıkıyor. Bir de o dönemde pek çok Yahudi grup var. Bu Yahudi gruplar önemli ki geçen hafta biz de bahsetmiştik. Düzen bozulmuş. Yani birçok grubun olduğunu düşünün. Valinin de derdi, aklı fikri düzeni sağlamak. Kendi idaresine, itaatsizliğe karşı çıkmak. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle Hz. Yahya'nın etrafında pek çok kişi topladığı düşünülüyor. Bu arada tarihsel falan hiçbir kaynak yok. İncil'ler var. Bazı işte Talmud'da geçiyor. Bazı Tevrat yorumlarında Hz. ile ilgili bilgiler var. Onun dışında elimizde hiçbir şey yok. Ama Herod korkmuş. Demek ki Hz. Yahya etrafında birkaç kişiyle gezmiyormuş. Kendisine inanan bir grup varmış. Ve bu grubun Mabet etrafında şekillenen Yahudilerle çatışacağı düşünülmüş, valinin bundan zarar göreceği düşünülmüş, bir isyan çıkmasından korkulmuş. Yahudilerde bir sürü isyanlar olmuş çünkü. Öyleyse Hz. Yahya kendisine taraftar topladı. E az buz bir çevresi yoktu. Bir şey bir mesaj getirdi ama biz bunu çok açık bir şekilde bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işte annesine babasına iyi davranan Hilm sahibi e, mümin bir kul olarak e, tavsif ediliyor Hazreti Yahya. E, kitap Kitabı yok biliyorsunuz. Olsa hani bilirdik. Ve Hazreti ile şey, aynı dönemde peygamberlik yaptığı e, söyleniyor. İncil'lerde de e, biraz sonra bahsedeceğiz. Böyle vaftiz yapan insanlara İsa Mesih'in Peygamber mesajına daha doğrusu hazırlayan bir Yahya figürümüz var. Sorumuz Yahudilerin bakış açısı ile ilgiliydi. Yahudiler için e, kabul edilemez. E, çünkü kendisi o dönemde uygulanan Yahudi şeylerine karşı çıkmıştır. Ama uygulamıştır. Yani mabetteki aşırılıklara din adamlarını yaptığı yorumlara karşı çıkmıştır. Kendisi uygulamada, işte ırk, köken olarak, kültür olarak bir Yahudidir. Bir de peygamberlik bitti diyor Yahudiler. İkinci nokta o. Üçüncü nokta bizim diyor zaten abdest, gusül şeyimiz var, anlayışımız var. Yahya'nın yaptığı sembolik bir şeydi. O böyle aklını yitirmiş, münzevi yaşayan bir şahıstı etrafına da tabiri caizse işte toplumdan uzaklaşmış işe yaramaz kimseler toplanmıştı diyorlar ha çok açık açık böyle modern birkaç yazar şey demiş bizim hiç ilgimizi çekmedi Yahya ya, demiş ama ilginçtir ki şey Herod döneminde o zamanki Herod'un ne olduğu da hani belli değil Yahudi diyemiyoruz ama o dönem en azından onlarla arası iyi olan vali tarafından öldürülüyor işte başının kesildiği söyleniyor ee, başının kafatasının sonra e, bile el kemiğinin e, sakladığı söyleniyor çeşitli yerlerde hatta Topkapı Sarayında var tam olarak bilmiyorum hikayesini içeriğini e, dolayısıyla Hazreti Yahya durumunda böyle bir şey var babasını Hazreti Zekeriya'yı biliyorsunuz onun tek illet onun tek derdi e, mabette hani kendi soyundan birinin olması o bozulmuş Yahudiliğe karşı Allah'ın ona verdiği görev ve ta atalarından gelen o din adamlığı görevini yapmaktı. Hep bu mabet vurgusu vardır biliyorsunuz. Hazreti Meryem de oraya yerleşmişti. Dolayısıyla Hazreti Zekeriya ve Yahya peygamberler, baba oğul aynı dönemde çok kısa aralıklarla peygamberlik yapıyorlar. Hani O tefsircilerin işi Kur'an-ı Kerim'de çizilen tablodan ne çıkarılabilir bunun hakkında yorum yap, yapmayalım şimdi ama Yahudiler ve Hristiyanlar için daha doğrusu Hristiyanlar için İsa'nın gelişini hazırlayan İsa gelmeden ortamı hazırlayan o böyle birbirine girmiş Yahudilerden oluşan o kavga gürültük dolu, karışıklık dolu Yahudi toplumunu biraz arındıran figürler olarak görünüyorlar özellikle de Yahya. İsa'ya müjdelemeye gelmiş, İsa'yı Ürdün nehrinde vaftiz eden e, kişi ve e, şey Hz. Yahya hapisteyken mesela iki tane öğrencisini gönderiyor İsa'ya ve diyor ki sen kimsin bana açıkça söyle. Sen işte beklenen Mesih misin? E, dolayısıyla Hristiyan anlayışından biz şunu görüyoruz, Hz. Yahya... E, aslında kendisi biliyor ama insanlara İsa'nın mesajını vurgulamak istiyor. Sonra da diğer İncil ayetlerinde diyor ki benden sonra gelecek daha güçlü bir kişi var. Ben onu müjdelemeye geldim diyor. Biraz sonra Hz. İsa'yı vaftiz edişinden bahsedeceğiz. Böylece 3 sorumuzu yanıtlamış olduk arkadaşlar. E, Yahya Peygamberle ilgili olan Hristiyanlıkla ilgiliydi. O zaman namazları kılıp e, Hristiyanlığa başlayalım. İnşallah e, bir daha şeyde gitmez. Tam kaliteyi yakalamıştık galiba ama e, 18-35. E, Kılan gelsin. 15 dakika yapmayalım 18-45 diyelim mi? 45'te ben başlarım. E, mikrofonu kapatayım, görüntüyü kapatayım ama şey oturum devam ediyor. Ee, en son bir şey yazıyorsunuz, onu göreyim. Tamam inşallah. O zaman 45'te, şu 46 oldu, 46'da da görüşürüz. 18, 46. Kamerayı durduralım, sesi durdur, kapatalım. Ee, nasıl kapatıyoruz?